Selamünaleyküm, benim adım Mayte Soto, ee, 30 yaşındayım, Meksikalıyım, 8 senede Türkiye'de yaşıyorum. Ee, 2011 turist olarak Türkiye'ye geldim, o gün gece hatırlıyorum. Bir anda bir ses geldi, bir yanımda arkadaşım var. Dedim bu ses ne? O da bana dedi ki Esen. Sonra dinledim, sonra ağlamaya başladım. Çok güzel hissettim, çok huzur çok duygusal oldum. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Eşhedü en la... Teşhedü en la ilahe illallah. Bir ay burada kaldım. Çok şaşırdım çünkü ben Türkiye böyle oldu. Beklemedim. Neden? Çünkü Meksika'da her zaman medya ya da televizyon, İslam hakkında çok kötü konuşuyorlar. Ben de öyle bir şey bekledim. Ben o zaman tabii ki Müslüman değilim. Sonra e, Meksika döndüm, araştırdım. Bir cami buldum Meksiko City'de. Oraya gittim bir ay. Onlar bana bir Koran verdiler, kitap verdiler. Kardeşler benimle saman paylaştı. Bütün sorumlar, e, cevap verdiler. Sonra dedim ki ben hasırım, ben Müslüman olmak istiyorum dedim. Çünkü o kadar Güzel şeyler ben kendim e, eskiden bu, bulamadım. Benim e, ailemle paylaştım. Yani ben e, dini değiştirmek istiyorum. Annem destek oldu açıkçası. E, babam o kadar değil. Annem dedi ki tamam olabilir ama e, nereye gideceksen hangi dine gideceksen iyi de araştır. Ben de dedim tamam anne merak etme ben şey yani öyle düşünmedim. Neden? Çünkü o esan çok güzel şeyler hissettim. Yani o güzel şeyler kötü olmaz. Annem destek oldu sonunda. Babam o kadar değil, babam çok sınırlı karşımda. Ee, kabul etmedi öyle bir şey. O bana dedi ki, sen Meksikalı, senin e, kültür başka. Müslüman olmak, kapalı olman ne alakası var? Biz öyle değiliz. Yani ya da e, İslam'a terk edersin, yoksa bana, ben senin hayatında sileceğim. Dedim, babam yani e, ben İslam'a tek edemem. Çünkü bu kusurlu ben kendiliğinde bulamam. İnşallah ileride sen de e, kabul edersin. Sana e, İslam e, ne demek sana da öğretebilirim. Babam dedi ki, yok ben istemem. Benim kültür e, Meksikalım ben ne kadar Hristiyan olacağım. Müslüman oldum. Olmadan önce bir e, kapanma karar verdim. Dedim bir bakalım, merak, merak ediyordum Kapan, kapanma nasıl bir şey. Bir gün de kapattım, hoşuma gitti. Biraz zorlandım tabii ki çünkü Meksika'da Müslümanlar yok. Var da ama hep yabancılar ama Meksikalı hiç o zaman yok. İki sene önce Meksika gittim. Babam da geldi, Amerika'da Meksika geldi. Babam da bir sinema gidiyoruz. Ama eve çıkmadan önce babam bana dedi ki ama o başörtünü çıkart. Ben dedi ki yok, çıkartamam çünkü bu benim. Yani ben öyle kabul edeceksin. Dedi tamam gidebiliriz ama sen arkamda e, yürü. Çünkü utanıyorum. Böyle benim ailemde, benim e, eftirada kimse Müslüman yok. Ben de öyle seni kabul etme Benim başörtünden bahsetti zaman ben ona diyorum ki baba, e, Meryem o da kapalı. Cavudiler kapalı. O da dedi ki olabilir ama sen olamazsın. Bugüne kadar kabul etmiyor. Benim başvurdu 9 sene insanlara, aileme, arkadaşlarımı Meksika'da. Bu başvurdunu beni kabul etme için çok çabaladım 9 sene. 5 dakika için ben o 9 sene çöpe atmam. Selamünaleyküm. Ayşe ben. Maite Soto'nun arkadaşıyım. Kendisi İslam'ı bulmuş, sonradan Müslüman olmuş muhtedi bir kardeşimiz. Meksika'ya ailesini ziyarete gidiyor. Ailesi bu şekilde onu kabul etmiyor. Karşı çıkıyorlar. Babası onların kültürüne uymadığı için başını açmasını istiyor. Maite kesinlikle reddediyor. Babası onların kültürüne uymadığını ve buna kesinlikle şiddetle karşı çıktığını belirtiyor. Hatta buna karşılık çok güzel bir örnek veriyor Mayta. Hz. Meryem de kapalı neden hani e, onun açılmasını istediğinin sebebini soruyor. Babasına tabii ki bu konuda çok direnç gösteriyor. Sonunda yine vazgeçmiyor Mayta. Türkiye'yi tercih ediyor. Yaşadığı yeri, ailesini, e, oradaki bütün her şeyini bırakıp Türkiye'ye yerleşiyor. Yani gurbetçi oluyor. Ee, ve burada yaşamaya devam ediyor. Ama asıl onun amacı tekrar yaşadığı, doğup büyüdüğü yere gidip İslam'ı yaymak. Onlara yaşadığı şeyleri İslam'ı anlatmak. Yani tebliğ etmek. Ee, buradaki hedefi de çok güzel. Ee, Bizler de aslında yaşadığımız her yerde veya gittiğimiz bir ortamda da yani bu fırsatı aslında değerlendirmeliyiz. Bizler de aslında tebliğ ile yükümlüyüz. Aslında bizlerde her girdiğimiz ortamda her gittiğimiz yerde illaki farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir kültür olmasına gerek kalmadan girdiğimiz her yerde tebliğ etmeliyiz. duruşumuzla konuşmamızla, yaşadıklarımızla veya hissettiğimiz o maneviyatı anlatarak aslında örnek olmalıyız. Zaten İslam dininde, Müslümanlıkta Müslüman olmak zaten başlı başına bir örnek olmak demektir. Çünkü bizim Peygamberimiz İslam'a örnek olarak gönderilmiştir. Yaşayış biçimimizi anlatmak için bize örnek gönderilmiştir. Bundan dolayı bizler de örnek olmalıyız. Zaten insanoğlu yaratılış olarak fıtratında bir şeye güvenmeye, bir şeyi örnek almaya muhtaçtır. Her zaman böyle bir şeye ihtiyacı vardır. Yani ruhun, ruhunu doyuracak bir güvene veya bir sevgiye kesinlikle muhtaçtır. Bunu da İslam da eğer o İslam'ın imanın tadına vardığında zaten bu bütün ihtiyaçlarını gidermiş olacak. Dünyada hiçbir insan yoktur ki hani bu gerçek lezzete vardığında İslam'ı reddetsin, onu yaşamak istemesin. Yeter ki biz araştıralım, örnek olalım, İslam'ı güzel anlatalım. Bizler yaratılış olarak, yaratılış fıtratımızda Müslüman olmaya, inanmaya, güvenmeye e, yatkınız. Yeter ki hani doğru tebliğ edilsin, o İslam'daki kardeşlik ruhu hissedilsin, İslam doğru anlatılsın. bir şey yeni öğreniyorum her gün her gün çabalıyorum, her gün her gün mücadele ediyorum için çünkü biliyorum ki eğer ben güzel bir örnek verirse bu dünyada İslamofobi da belki değiştirebilir Ben de Hristiyanlar Yahudiler herhangi ise onlar bir örnek gösterebilirim bir İslam gerçekten İslam ve Müslümanlar nasıl oldu bende görebilirler o yüzden her gün çabalıyorum bir iyi Müslüman olmak için. İslam, iyi, güzel şekilde dünyaya göstermek için. İslam'da en çok etkilendiği şey temizlik konusunda. Neden? Çünkü şimdi bir camiye geldik. Cami girmeden önce bir abdest yapıyoruz. O da vücudumuzu temizleme için. Gerçekten ben başka dinde hiç görmedi bu kadar temizlik. Yani beş kere yapıyoruz. Hem vücudumuzu temizleniyoruz. Ve namaz kıldıktan sonra ruhumuzu temizleniyoruz. Ben de başka e, bir şey var. Mesela oruç, o, o da çok önemli benim için. ve de çok güzel şeyler. Fakirlerin paylaşıyoruz, yardım ediyoruz. E, oruç tutuyoruz, oruç tutma o kadar güzel bir şey ki yani vücudunuzda o da çok temizleniyor, temizleniyor çok. Bir değişik bir şey. Yani mesela benim ilk Ramazan'da Meksika'da oldu. E, ve de çok o sel. Neden? Çünkü tek başında. Yeni e, Müslüman oldu da. Onu da bir, çok çabaladım o ikramasam. <Gülüyor> Soto çok duyarlı bir Müslüman oldu. sadece ben Müslüman oldum, hani kendimi kurtardım. Ben artık tamamım demiyor. Çok okuyarak kendini sürekli geliştiriyor. Sürekli İslam hakkında bilgiler ediniyor. Kendini tamamen donanımlı bir hale getirmeye çalışıyor ki asıl hedefi yaşadığı yerde veya Müslüman olmayan, Müslümanlığı hiç bilmeyen, İslam'ı tanımayan insanlara İslam'ı anlatmak, kendi yaşadığı duyguları da onlara örnek göstererek Onları bu yola sevk etmek istiyor. Bu anlamda da kendini sürekli geliştiriyor, sürekli okumaya devam ediyor. Bu kardeşimiz aslında bize de çok büyük bir örnek. Gösterdiği istikrar ve azimle ulaştığı nokta bizlere de örnek olmalı. Çünkü bizim ülkemize de Müslüman olmayan milyonlarca insanlar geliyor. Biz de onlara aslında İslam'ı güzel bir şekilde anlatabilirsek, onlara kardeşliğimizi, sevgimizi gösterirsek, biz de onlara İslam'ı, Müslümanlığı tebliğ etmiş oluruz. Onlara çok güzel örnek olmuş oluruz. Türkiye, Türkiye zaten Türk kültürü, misafirperverlik, aile yapısı, hoşgörü açısından gerçekten manevi derinliği olan bir kültüre sahibiz. Bunu iyi kullanıp, bunu iyi bir şekilde sunup, onlara örnek olmamız gereklidir. Bu kardeşimizin de Allah yolunu açık etsin, girmiş olduğu bu yolda inşallah çok başarılı olur. İstediği noktalara ulaşır, inşallah birçok kişiye vesile olur. Birçok kişinin Müslüman olmasına sebep olur. İslamofobik diyorlar ki biz terörist. Ama ben Meksikal oldu da, ve de Amerika bizim komşumuz. Sini var orada. Bana göre Meksika'da teröristleri var, mafyalar. Amerika'da aynı. Daha insan insanlara öldürüyorlar. Kimse hiç bunlar televizyon haberlere çıkmıyor. Ama bir bir Müslüman bir küçük hata yaptı zaman hemen ona abartıyorlar. Ama bir Hristiyan bir katil oldu, hiçbir şey demiyorlar. Dünya. İslam'a kötü göstermek istiyor. Neden? insan yaklaşması için. Ama eğer gerçekten e, güzel ya da doğru yolunu bularsan, İslam'a çok güzel bir dünya, çok güzel bir e, paylaşma, sevgi, e, hürmet. Allah için yaşıyoruz, Allah için e, hürmet, hizmet yapıyoruz. Yani gerçekten İslam çok güzel bir yol. Selamun Aleyküm, benim adım Ferud'un. Afganistanlıyım, burada master öğrencisiyim. 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ben şanslı biriyim. Çünkü Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Maite benim kadar şanslı değildi. O sonradan Müslüman oldu. Ben Müslüman olarak doğdum fakat Maite sonradan kendi seçerek Müslüman oldu. Sonradan Müslüman olan insanlar dini daha iyi yaşayabilmek için çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Ben Müslüman olarak doğdum, o sonradan Müslüman olmasına rağmen İslam'ı tam olarak yaşayabilmek için çok dikkatli davranıyor. Hatta bazen bana İslam'la ilgili bilgiler verdiğini söyleyebilirim. Zaman zaman bana İslam'la ilgili sorular sorar. Ben de bu sorulara cevap vermeye çalışırım. Ona yardımcı olmaya çalışırım. Bazen de benim sorularım olur. Maite de bu sorulara cevaplar verir. Bazen peygamberimizin hayatından hikayeler anlatır. Çok iyi bir ilişkimiz var. Maite İslam'ı çok iyi yaşıyor. Meksika'ya döndüğünde ülkesindeki insanlara güzel bir rol model olacağına inanıyorum. Ülkesindeki insanlar için güzel bir örnek. Gördüğünüz gibi şimdi İstanbul'dayım, Taksim Meydan'da. Ee, bir tarafı kültür var, bir tarafı sanat var, bir tarafı cami var. Ee, kimse kimse karışmaz, kimse bir şey demez. Özgür bir şekilde yaşıyoruz. Ee, Basın, e, dünya İslamofobik var ama yani Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani ben hiç gelmeden önce öyle düşünmedim. Yani bu güzel şekilde e, yaşıyorlar, özgür. Türkiye'ye gelmeden çok benim fikirler hep değiştirmiş. Özgür var, adalet var. Gerçekten Türkiye'ye yaşamak için çok güzel. Türkiye'de yaşamak için çok mutluyum. Türkiyeli gibi kendimi hissediyorum. Allah razı olsun bu ülkede. Gerçekten Türkiye bin başka. Tadı başka, yaşamak için başka. Seviyorum gerçekten. Ve de inanıyorum ki Türkiye güçlü olursa, ümmet de güçlü olur.